Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle. Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolar Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapmaya karar verdik bu sabah ve e, tekrar Taygalı bir program denemeye karar verdik. E, Tayga'nın sevdiği kitapları seçtik bu nedenle. E, ilk kitaplarımızı sen söyler misin? Evet, bugün e, Tayga'nın en sevdiği kitaplardan ikisi ile başlıyoruz. Fare evi Semile Julia birinci cilt, ikinci ciltte Semile Julia tiyatroda Karina Şapman'ın e, hazırladığı, yazdığı e, ve inşa ettiği evet, kitaplar. Evet. İyi oldu. İnşa ettiği demek evet çok güzel oldu. Kayga sen bu kitapların nesini seviyorsun? Hmm, bir şeyin başka bir şeyini seviyorum. Mesela fotoğrafları mı hoşuna gidiyor? Sen Julia'nın yaptıkları mı hoşuna gidiyor? Hı, öbürleri, öbürleri. Peki en sevdiğin sahne hangisi? Kitaba bakalım mı? Bakalım. Ee, neler görüyorsun kitapta? Bakacağım. Ben kargı oldum. Tamam. Kitabı mı getirdin bize? Hı hı. Tamam. Hı hı. Ben bakıyorum. Neler var kitapta? Krep geçmişi var. Hı -hı. Hı -hı. Aa, bu krep işi nedir? Bunu bir anlatır mısın? Sem Julia mutfağa giriyorlar. Sonra ne yapıyorlar orada? Hı, buna atıyorlar. Krep'i havaya mı atıyorlar? Hı -hı. Sonra bunu sıçıyor. Sem'in kafasına dişiyor krep. E, bu kitabın Özelliği neden inşa ettiğini de söyleyelim. Ee, aslında fare evi gerçekten bir fare evi. Karina Şarp'ın minyatür sanatçısı. Ee, bir... Minyatür nesneler üretiyor yani Evet, minyatür yani Minyatür mi? bir dünya kuruyor. Birebir bir, yani şey, 1 bölü 12 oranında muhtemelen evet. genelde 1 bölü 12 oranı kullanılır. Yani aslında gerçek nesnelerin hiperrealist minik... E, evet. kopyalarını üretiyor. Evet, e, bir kutuyla başlamış, küçük bir kutuyu kaplayıp içini dekore ederek ve elinde diktiği küçük fare oyuncaklarla bir oda oluşturmuş. Daha sonra yan yana yan yana yan yana eklenen bu odalarla iki metre yüksekliğinde bugün e, Amsterdam'da bir müzede sergilenen kocaman bir fare köyü yaratmış. Ee, bu kitapta da bu köydeki odalardan e, sahneler var. Kitabın baş kahramanları e, Sam ve Julia adında iki çocuk fare. Onların bu ev, e, bina içinde gezintileri ve farklı mekanlarda yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Evet, bu maceraların içinde işte çamaşır makinesini e, çalıştırıp köpüklere bulanmak da var, kaykayla kayıp şeyle, tornetle evet. e, kayıp düşmek de var, işte krep yapmak da var, bir eskici karakter var mesela, evet, işte farklı karakterler topuyor. var, evet kağıt toplayıcısı. E, sonra küçük nesneler var. Az önce onu görünce hemen söylemek istedim. Mesela Anne Frank'ın e, günlüğünün kitap versiyonu işte gerçek böyle bir kitap kapağıyla vesaire orada bir kenarda duruyor mesela bu e, Sam ve Julia'nın evet. evinde. İşte Zaten bir Şabat sahnesi var. <gülüyor> evet. ee, Sem'in ailesi Musevi, Julia Julia'nın yani Sem'in çok büyük bir ailesi var. Hı hı. İşte dedeleri var, amcaları var, işte 300 kardeşleri var. Sürekli Sem'in ailesinden farklı kişilerin hı hı. yanlarında birtakım olaylar yaşanıyor. Julia'nın sadece annesi var. Hı hı. İşte Sem ailesiyle birlikte evin ön tarafında binanın ön tarafında büyük bir evde yaşıyor. Julia yukarı katlarda küçük bir evde yaşıyor. İşte Sem çok çekingen, içine kapanık bir çocuk. Julia e, tam gülüyor. tersine işte kıpır kıpır hatta buradaki ikinci kitapta e, bir tornetle az önce senin dediğin sahne var. Tornetiyle kayarken Julia semin uyarılarına rağmen merdivenden kayıyor. Ve tekerlek kırılınca Julia da düşüp bacağını kırıyor işte evet. e, hastaneye gidiyorlar. Bir hastane sahnesi. Hastaneye var. neden gitmişler? Neden gitmişler? Ayağına ne olmuş? Neden Kaykayla böyle kayıyordu. İşte dikkatsizlik yapmış galiba. kaykayla kaymak Tamam. Evet Tayga kaykayla kaymaya gitti. Biz kitabı anlatmaya <gülüyor> devam edelim. Evet. <gülüyor> Bu kitabın yaş grubunu bilmiyorum yani, yani yaş, yaş grubu, grubu yok. yok yani çünkü yani. ben böyle minyatür objeleri çok severim benim aklımı başımdan aldı bu kitap. Yani başlı başına iyi bir fikir yani bu kitabı açıp bakmak istemeyecek herhangi bir yaş grubundan işte bir yaşında filan bakmak istemeyebilirsiniz anlamayabilirsiniz evet. çünkü o da o yüzden. Ama Tayga bir buçuktan beri bakıyor bakıyor den. Yani iki yaşından beri aşağı yukarı. İki yaşından beri baktı tabi o kadar eski Beş, e, büyük boy. Kitaplar olduğu ve bazı yerlerde fotoğraflar tam sayfaya açıldığı için e, e, bu yaşam sahneleri de küçük küçük objelerle Hı -hı. bir sürü günlük yaşama ait nesne olduğu için fotoğraflara Hı -hı. bakarak vakit geçirmek çok uzun sürüyor. Yani tek tek bütün o sahnedeki Hı -hı. nesneler hakkında, olaylar hakkında Hı -hı. konuşabiliyorsun. Bir ee, o... incelemek başlı başına bir iş bunlar evet. yani. O kadar çok ayrıntı var ki yani ya yaratılan... Yaşam ortamı mesela yani bunlar sade mekanlar değil hani bizim sıkış tıkış evlerimizin birer kopyası dolayısıyla o kadar fazla nesne o kadar fazla ayrıntı var ki üstelik bunların bazıları e, bir şekilde bizim için yani çocuklar için değil belki ama bizim için çok çağrışımlı dolu mesela bu teneke araba oyuncaklar. Evet. O polis arabası falan vardır ya onlardan var mesela farklı Zaten i̇şte... üslup olarak böyle bir <gülüyor> evet, daha bir durum geç var bir şey evet. yönelik ya da ne bileyim bir hani country Hı -hı. E, stili denir. O giysiler giyim kuşam işte önlüklü elbiseler Hı -hı. giyiyorlar. Ya da mutfak eşyaları, mutfak rafları, dolapların biçimleri böyle bir üslup var. Hı -hı. Özellikle tercih edilmiş bir üslup e, ve onun üzerinden gitmiş Karine Şapman. Ee, günlük yaşama ait pek çok olay oluyor işte balıkçıya gidiyorlar işte o eskici var mesela Hı -hı. kağıtları topluyor ki bizim hani çok sık rastladığımız bir figürdür kağıt toplayan e, insanları görürüz o kağıtları toplamaya sen ve Julia yardım ediyor işte harçlık alıyorlar Hı -hı. E, gibi kutuları var bütün değerli şeylerini sakladıkları yani tam e, normal iki çocuğun paylaşabileceği ne varsa hepsi burada küçük ölçekte iki fare üzerinden anlatılıyor şimdi tabi biz e, mecburen sürekli kitabın görselliğinden bahsediyoruz görseller o kadar güçlü ki kitapta e, dolayısıyla aslında e, metinlerden konuşmaya fırsat bırakmıyor görseller evet. e, kısa metinlerden oluşuyor yani bu e, fotoğraflar işte sahneler hazırlanmış teknik, tek, tek tek bu minyatür sahneler ee, ve fotoğraflanmış anlatıma metne uygun biçimde e, fotoğraflanmış sahnelerden bahsediyoruz. Hepsi içinde kısa birer öykü var ve bu öyküler e, gerçekten kısa birer öykü. E, hani niye böyle söylüyorum çünkü e, uzun uzun bir anlatım değil bir durum bir, bir yaşanan bir kesit yani hep böyle bir başı sonu var elbette ama hani hep bunlar kesitler halinde veriliyor bize ve aslında bütün bir yaşamı bütün yani kitaplar toptan bir yaşamı sergiliyor bize. O yüzden metinler de ayrıca ilgi çekici geliyor bana. Bu şekilde anlatılması alıştığımız işte bu masal biçimlerinden, işte öykü biçimlerinden, giriş gelişme sonuç, evet. düğüm, serim, çözüm. Hani böyle şeyler vardır ya. Bunlardan uzak da anlatımlar bunlar. Evet. Üstelik de çok naif ve Yumuşacık. şimdiki zaman kipiyle anlatıldığı Hı -hı. için gerçekten o anki o olaya tanık oluyormuşsun. hissi çok güçlü oluyor. Evet o yüzden bu metinleri yaramadı. okumanın okumanın ayı da yaramadı. efendim. Yaramadı. Sen mi gibi? Julia gibi mi? Ben Julia oldum. Tamam ne yapacağız şimdi? Dikelim kapını. Alçalayalım mı yani dikmek yerine? Dikebilirsin. Dikelim. Pıçık, pıçık, pıçık, pıçık. Şurası. Şurası Ay. da mı? Pıçık, pıçık. Tamam. İyileştin mi? Ayağı, onu da yapalım. Çık, çık, çık, çık, çık. Tamam mı? Hı -hı. Tamam o zaman. Biraz dinlen şimdi. Tamam mı? Bak sonra Julia'ya sen ziyarete geliyor. Ne getirmiş? Hmm, ben de bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Hı -hı. Bir tane oyuncak ayı getirmiş. Geçmiş olsun armağanı getirmiş. E, şunu söylemek istiyordum metinlerle ilgili bu metinleri e, okumanın bu farklı üslup nedeniyle de e, farklı yaş gruplarında çok güzel etkileri olabilir. Evet. Yani biraz kalıpların dışında bir okuma sayılmaz tam olarak ama sık sık okuduğumuz biçimin dışında bir okuma olduğu için e, evet. önemli önemsedim farklı bir anlatım biçimi olduğu için e, kapı açabilecek bir şey yine evet. bu. Ee, daha önce bir dolap kitapta söz ettiğimde bu kitapta blogda bir yorum gelmişti işte minyatür objelerin içinde e, reklam kullanılmış olması beni çok rahatsız etti diye reklam kullanılmamış ki ama çünkü, anlamadım çünkü yani diyelim ki e, burada bir makarna firmasının ha, evet. makarna onun kutusu, kutusu var, var evet işte semin kardeşlerinin olduğu sahnede e, bebek bezleri var vesaire başka yani deterjanlar evet, evet birçok nesne var e, ama bu reklam almak gibi değil bu gerçeği birebir e, kopyalayıp minyatür ölçekte e, canlandırmak için olması gereken bir şey çünkü minyatür sanatçıları bunu hep yaparlar yani çünkü gerçek bir şey kullanmazsan oradaki o atmosferi hı hı. tam olarak tamamlayamazsın. Hı hı. E, ama zaten inandırıcı gelmekten uzaklaşır yani o evet. zaman nasıl biz e, yaşadığımız dünyanın minik bir kopyası diyeceğiz bunu. Evet. Ya yani burada minyatür sanatçı diyoruz hep yanlış anlaşılmaya müsait minyatür nesne sanatçısı belki demek evet. daha doğru olur diorama da deniyor bunlara evet. ee, yani bunlar kullanılmazsa o ortamın gerçekliği tam olarak sağlanamamış oluyor. Evet yani burada Görünce bir reklam çünkü amacı yok. Görünce şaşırıyorsun. Aa uh -huh. bak makarna kutusu bile küçücük nasıl e, minik yapıldı? Evet zaten o şaşkın, şaşkınlık yine. hissini her gün eline aldığın nesnenin o kadar küçülmüş olması belki de veriyor. Dolayısıyla o aşina Allah'a ihtiyaç var. Evet. Bunu reklam olarak değerlendirmek gerçekten hmm. ne kadar e, doğru bilmiyorum. Evet. Ee, kitaptaki konular da çok güzel yani iki çocuğun Hı -hı. E, maceraları anlatılıyor ama işte e, ilişkiler paylaşmak, kıskançlık hayrazlık, farklılıklar, farklılıklar. mesela farklı dinlerden e, fareler var insanlar diyemeyeceğim fareler var burada ve e, inanılmaz bir hoşgörü ortamında e, bu fare evinde Hı -hı. yaşanılıyor e, uzlaşma var işte ölüm var, doğum var, hastalık var, yaralanma var, kazalar var. Evet. Yani bir sürü konu var. İşte sırlar var. E, araştırmacı bir baba var mesela, Hı -hı. bilim adamı onun laboratuvarına gidiyorsun. Ya da fare evinin e, tahıl deposu, Hı -hı. Hazır, kış hazırlıkları, işte enerji üretimi orada. Hı -hı. Yani bir sürü konu var. Kısa kısa e, ve iki büyük kitap, bir sürü kısa başlık. Günlerce bakılabilir çocuklarla. Tekrar çıkartacak. tekrar bakılabilir. Tekrar Bizim tekrar evde bakılabilir. öyle oluyor mesela. Evet. Yani Tayga'nın e, bu e, anlatmak lazım. Kaydı yapmaya başlamadan önce e, bu kitapları Tayga'dan almak için ne kadar uğraştığımızı nasıl anlatsak acaba? Evet gördüğü yani, gibi kapıyor evet. ve Julia'ya bakacağım diye. Evet. E, güzel iki kitap. Evet Fare Evi iki kitaptan oluşuyor. Semile Julia. Birinci cilt, ikincisi Semile Julia tiyatroda büyülü Fener yayınlarından çıktılar. Evet. Karina Sharpman tarafından evet. da yapılmıştır. Her yaş grubuna önerdiğimiz kitaplar. Evet. Şimdi, tamam, şimdi... Tayganın sevdiği Afrika şarkılarından birini çalalım. Ha, tamam. Sonra, Sonra devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ola ma Anga tungu menni afonga farine Angamu manamfira 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap. E, Taygan'ın sevdiği bir başka kitapla devam ediyor. E, son zamanlarda gelen, e, yeni çıkan, yayınlanan kitaplar arasında Taygan'ın en çok ilgisini çeken kitaplardan biri de Şemsiye adlı e, bir kitap. Kural Dışı Çocuk'tan e, çıktı bu kitap, kitap Türkiye'de. Ingrid ve Dieter Schubert tarafından e, resimlenmiş bir kitap bu ve o kadar. Bu kitap resimli bir kitap çünkü yazılı bir kitap değil. E, metinsiz bir kitap. E, kitabın e, e, kahramanı bir köpek. Ne evet. buluyor köpek? Ben de demiyorum Bu nedir? Şemsiye. Şemsiye, evet. Ben de bir konuşayım. Konuş. Hmm. Şemsiye köpeği. Hmm, bu da şimdi şöyle köpeği var. Hmm, <gülüyor> şurada hmm, uçmuş. Hmm, uçmuş. Hmm, bu da bu uçmuş. Nereye uçmuş? Nereye yükselmiş? Bu da uçmuş. Sonra ne olmuş? Kimleri görüyor? Fingolololar görüyor. Ah, Fingolololar yani flamingoları görüyor. Ben kendi Sonra yapacağım. Sonra kimler geliyor köpeğin üstüne? Hmm sağ var. Filikim, Köpeği kim kurtarıyor? Hmm, filler. Nasıl kurtarıyorlar? <gülüyor> yani ortamlarıyla üflüyorlar. Neden üflüyorlar? Böylece köpeği. Hmm. Şemsiyeli ne yapabiliyor? Uçuyor. Evet. Hmm. Köpek uçuyor. Hmm. Ben kendim konuşacağım. Kendin konuşuyorsun zaten. Bak nerede köpek An şimdi? Anne sen sanken... kend... Tutma Tamam şimdi biz kitabı birazcık daha ayrıntılı anlatalım Olur mu Tayyip Ben anlatacağım tamam. Tamam. Şimdi e, bir kedi var e, bir kedi, sahnede Bir sahnede kedi var hmm. Rüzgar var yapraklar uçuyor filan Rüzgar var hmm. Sonbahar mı yoksa Sonbahar hmm. Köpek ne buluyor Şimsiye buluyor Hı hı. Hı. ve uçuyor. Evet. Kırmızı bir şemsiye buluyor köpek. Şemsiyeyi açıyor ve rüzgara kapılıp e, havalanıyor. Açıyor. Havalanıyor. E, kedi aşağıda kalıyor. Arkadaşına bakıyor. Ve uçup uçup işte bulutların üstünde gezmeye başlıyor. Hı, evet. Sonra Afrika'ya varıyor. Sonra oradan filler kurtarıyor. Demin Tayga anlattı. İşte sonra denize düşüyor. Bu sefer e, şemsiye bir kayık oluyor. Denizin dibine Şöyle bir göz atıyoruz burada. Bu sefer bir balina. Balina e, var. Aha. Balina. Hmm, sen, anne sen almak. Iyi. Tamam. Ee, her sayfada <gülüyor> farklı bir sahne var. Ben, uh -huh. işte. Ve, her e, ben Hı -hı. konuşacağım. Her iki Ben Elimlik şemsiye ile. Sen konuş tamam. Anne sen konuş. Bakayım. Bunu şimdi sen anlatabilirsin kitabı burada. Ben. Şimdi e, bu kitabın yazısız kitap olmasının önemi nedir sence? Şu e, an e, zaten şu an uygulamasını örnek yapmış veriyoruz. Evet okumak zorunda olmayınca e, metinden e, bağımsız olunca kitap e, anlatması herkes için kolaylaşıyor. Yani e, iş sadece anlatmaya kalıyor. O zaman Tayga'da kitabı önüne açıp e, bir tür Okuyabiliyor. Bu okuma da tabii resim üzerinden gerçekleşiyor Hı -hı. ve aynı zamanda e, okumaktan anne, daha fazla anne. hayal gücünü e, tetikliyor. Dolayısıyla da e, kitabın, anne, kitabın şey. Tayga'ya e, katkısı şey. daha büyük oluyor. Eğer e, şey kitabın metinleri olsaydı ve bu metinleri okumaya çalışıyor olsaydık hmm. e, Tayga bir noktada bize bağımlı kalacaktı. Oysa şu anda Tayga kitabı önüne açıp bizden bağımsız olarak da... Ee, bu kitapla uzun öyküler anlatabiliyor. Tabii ki metinli kitapları da, resimli kitapları da önüne açıp uzun uzun onlar hakkında konuşabiliyor ve bizden bağımsız o kitabı kullanabiliyor. Ama bu kitapta e, metin olmadığı için okunması gerektiğine dair bir fikri yok ve e, her her anlattığımızda biz ona öyküyü değiştiği için hı hı. öykü her seferinde biz de farklı anlatıyoruz. Ya çünkü. da her okuyan kişiye göre de başka. O zaten şey değişiyor. Oluyor. Ama ben her anlattığımda yeni bir ayrıntı üzerinden başka bir yere. Evet. evet tamam resimlerde belli işte kutba gitmişse kutba gitmiş bunun kaçarı yok belki ama yine de başka başka ayrıntılar üzerinden hikayeyi geliştirmek mümkün oluyor. Bunun da Tayga'ya sağladığı şey bizim gözlemlediğimiz kadarıyla metinli kitaplarda öyküyü tekrar anlatmaya çalışırken hı hı. Bir, bir biçimde burada her seferinde farklı bir öykü o da anlatabiliyor. Evet. Ve bu aslında yani kendini sonsuzla çarparak çoğalan bir kitap diyebiliriz resimsiz kitaplar için. Çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum evet, bunda. E, yurt dışında e, ya, metinsiz sadece resimden oluşan kitaplar çok fazla. E, burada e, da artıyor. Burada giderek, da yavaş evet. yavaş işte, çeviri diyeyim yani çevrilmiş bir e, şey de yok aslında evet. ama e, daha önce e, fil Fil'i gördünüz e, mü? Red House Kids'in e, evet, Red, Red House, House Kids'dan çıkmış çıkar. bir kitap var. Ama ondan çok daha önce mesela Behiç Akın yaptığı doğum günü hediyesi evet, vardı. Evet yani mesela, Türkiye'deki tek kitap. örneği o benim bildiğim yani Türk yani bizim ee, bildiğimiz örneği e, o. E, Türkiye'de üretilmiş. Bir de e, başka e, bir tane küçük bir kitap vardı. Kedi. Ha, bir kedi hikayesi var ama o da yabancı bir hikaye. Hayır hayır. Ee, Enkidu'dan galiba. Ha Enkidu'dan Çıkmış. çıkan böyle bir kitap var. Doğru söylüyorsun. Yani Türkiye'de de bu kitaplardan var. Örnekleri daha az. Gezgin bizim Kedi. Evet. Bizim e, e, e, için yeni sayılabilir bu kitaplar dolayısıyla. Hı hı. E, ama aslında... Hani çocuk kitapları'nın bir nasıl söyleyeyim sanayi dalı olarak yeni olduğunu düşünürsek Hı. bu anlamda örnekler çoğalacaktır giderek herhalde sonuçta gelişmekte olan bir şeyden bahsediyoruz. Önemi de giderek anlaşılacak. Yani insanlar bu kitaplarla deneyim yaşadıkça bu kitapları daha çok talep etmeye başlayacaklar evet. bence. Yine çünkü bir kere yaş grubunu ortadan kaldırıyor. Hı. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Bu kitabı farklı yaş gruplarından çocuklar başına geçip aynı anda okuyabilirler. Ya da siz bir grup çocuğa, farklı yaşlar, yaş grubundan bir grup çocuğa bu kitabı birlikte anlatabilirsiniz. Tabii yani bunu... okulunda çok keyifli bir etkinliğe dönüşebilir öyle kitaplar. Sadece okulunda, ilk ilkokulda da kullanılabilir diye düşünüyorum bu yüzden. Hı hı. Çünkü burada başlı başına bir öykü anlatma meselesi var. Bunun için de gerekli bir altyapı veriyor bize kitap. Ve o kadar. Verdiği başka bir şey yok. Geriye kalan her şeyi bizim yapmamız gerekiyor ve her seferinde değiştirebiliyoruz. Çok büyük bir özgürlük alanı sağlıyor dolayısıyla. Ee, bunun büyük e, e, yararları olduğunu, büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte yaşsızlaştırıyor meseleyi. Yani Taygan'ın e, bu kitapla 5 yaşında da 10 yaşında da ilgilenebileceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Bu özelliklerin nedeniyle. Ha, evet aynı resimlere bakmaktan sıkılabilir günün birinde belki ama unutup da tekrar eline aldığında muhtemelen o hikayeyi yeniden anlatacak. Ya da mesela işte bilmem kaç yaşına gelip de eğer olursa kendi çocuklarına bu kitabı seçse hı hı. Yaz, e, aynı kitabı iki buçuk yaşındayken e, e, anlattığı hikayelerden muhtemelen çok farklı bir hikayeyi anlatacak. Ve evet. Bunun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden sonsuzla çarpabiliyorsunuz e, bu tip kitapları. Diyorum. Evet. Bu arada <gülüyor> kitabın resimleri gerçekten çok keyifli. Hı -hı. Çok fazla ayrıntı var. E, o köpeğin şemsiyeyle uçup gittiği mekanlara ilişkin Hı -hı. E, işte Afrika'da bir savana gidiyor. Oradaki bütün Afrika hayvanlarını topluca Hı -hı. görebiliyorsun. Yani bu bir konu. Ya da işte ne bileyim denizin altına daldığında mesela oradaki çok canlı sahne. çeşitliliği üzerine konuşulabilir. Evet konuşuyor. çok zengin bir sahne o. Ya da işte iklim değişiyor. Kutuplara direkt. gidiyor. Farklı iklimler evet. dünyanın farklı coğrafyaları işte, işte Ama Amazonlara bu, gidiyor. Bu yağmur ormanlarındaki kabilelerin mesela mızrak atması. Evet şemsiyeye yani bir mızrak saklanıyorsun. O kadar uzun konuşulabilir ki bunun yani. evet. Bu en çarpıcı sahnelerinden birisi. Yani benim için kitaptaki en çarpıcı evet. sahne doğrusu. Ee, ve kitabın sonunda başladığı yerde bitiyor. Köpek artık yani tatmin olmuş kafasını böyle neşeyle evet, kaldırarak kaldırmış, evet. gidiyor. Bu sefer en başta gördüğümüz kedi yanaşıyor şemsiyeye. Hı -hı. O zaman da şeyi düşünüyorsun acaba bu, seferde... bu sefer de kedi mi gidecek diye. Yani bir yerde başlıyor, bir yerde bitiyor mu bitmiyor aslında. Yani başladığı yerde bitiyor ama oradan yepyeni bir şekilde devam etme olanağı sunuyor evet. bize. Ee, bu kitabı armağan etmek istiyoruz. Evet. Bu... birdolapkitap.com'da pazartesi günü bant kaydını yayınlayacağız bu yayının. Ee, ve o zaman o, o sayfaya yorum bırakan takipçilerimizden birine Kural Dışı Çocuk'tan çıkan Şemsiye adlı yazısız kitabı armağan edeceğiz. Ee, yorum bırakın. Evet, bugünlük Bir Dolap kitabının sonuna geldik. Evet, Taygalı bir yayın. Yaptım. Taygacığım hoşça kal demek ister misin? Hoşça kal. Hoşça kal. Şu kırmızıya basar mısın Görüşmek topansın. üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir Dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.